Merhaba. Samsun Büyükşehir Belediyesi 342 kuş türünün bulunduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde göçmen kuşlar için bir klinik oluşturdu. Aralarında dünyada nesli tükenmek üzere olan alboyunlu Kas, Tepeli Pelikan, Cüce Karabatak, Şah Kartal, Dik Kuyruk, Toy ve Küçük Kerkenez, Saz Horozun'un da bulunduğu 342 kuş türünün yaşadığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Büyükşehir Belediyesi'nce içinde her türlü müdahaleye imkan tanıyan bir klinik kuruldu. Avcılar tarafından yaralanan veya göçmenlerden, Göç esnasında yorgun düşen kuşlar burada veteriner hekim tarafından tedavi ediliyor. Tedavisi tamamlanan göçmen kuşlar aynı bölgede doğaya salınıyor. Klinikte görevli veteriner hekim Parya Tabata Bey'i Anadolu Ajansı muhabirine Büyükşehir Belediyesi'nin kuş cennetinin içinde yaban hayatını korumak amacıyla bir klinik açıldığını söyledi. Burada yaralı kuşları tedavi ettiklerini anlatan Tabata Pai, kliniği açan yaklaşık 20 gün oldu diyor ve bugüne kadar 7 kuşu tedavi ettik. Kuşlar genelde silahla vurulma sonucu yer alınıyor. Ayrıca göç döneminde yorgun düşen göçmen kuşların da tedavisi yapılıyor diye konuştu kendisi. Kliniğin özellikle kuş cenneti içinde açıldığına dikkat çeken Tabata Pai, çünkü burası yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı bir yer. Yaban hayvanlarının bulundukları bölgede tedavi edilmesi gerekir. Çok fazla insan müdahalesinin olmadığı bir alan olması için Kliniği biz burada açtık. Yavan hayvanlarının tedavi amacıyla şehir merkezine götürülmesi onları kaybetmemize neden olabilir. Ama burada yerinde müdahale yaparak yaşam şansını arttırıyoruz diye konuştu. Tabata Bey'i Türkiye'de bulunan 440 kuş türünün 350'sini Kızılırmak Deltası'nda görmenin mümkün olduğunu vurgulayarak yılın belirli döneminde kuş türleri buraya gelip sonra göç ediyor. Yani bölgede sürekli bir sirkülasyon var ve Kızılırmak Deltası bu bakımdan Türkiye ve dünyada çok önemli bir alan kuş göçleri açısından demiş. Ve gelelim Antalya'nın Akseki ilçesinde kurulmak istenen Taş Ocağı'nı. Burada yaşam savunucularının açtığı dava üzerine dün bilirkişi heyeti bir inceleme keşfi yapmış. Bilirkişi incelemesinin ardından Akseki'de Taş Ocağı'na hayır pankartı açarak bir basın açıklaması yapıldı. Aralarında mahalle sakinleri İbradı Belediye Başkanı ve yaşam savunucularında bulunduğu grup adına basın açıklamasını Hediye Gündüz okudu. Diyor ki kendisi, Akseki'de 9 mahallenin ortasında bulunan Asar Tepesi'nde taş ocağı ve beton santrali yapılması için bir firmaya ruhsat verildi. Taş ocağı ve beton santrali toz demektir. Bu tozdan burada yaşayan insanlar ciddi zarar görecekler ve solunum hastalıkları oluşacak. Demiş Hediye Gündüz, Asar Tepesi'nde Şahin Kartal Doğan ve Atmaca gibi yaban hayvanlarının yaşadığını ve bu hayvanlara da zarar verileceğini söyleyen Gündüz. Bu tepe tarım alanlarının da ortasında. Hemen tepenin 200 metre yakınında olan Emraşıklar Mahallesi'nin yaklaşık 5000 dönüm ekleyebilir tarım arazisi var. Tarım arazileri için büyük tehdit oluşturan taş ocağı yanlıştır diye konuştu. İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ise konuşmasında bölge yaban hayatı geliştirme sahası. Dağ keçilerinin popülasyonun olduğu bir bölge. Altınbeşik Mağarası'ndan da 5 kilometre uzaklıkta bu taş ocağı tüm bölgeyi tehdit etmekte diye açıklamada bulundu İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin yani COP21'inin kapanış taslağı biliyorsunuz kabul edildi. Bu metinde küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazı salamını azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerinin desteklenmesi gibi maddeler ön plana çıktı. Ancak dünya liderlerinin anlaşma sağladığı 2 derecenin bile insan yaşamı açısından çok ciddi sonuçları var. 2 derecelik sıcaklık artışı Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin 2007 yılında açıkladığı raporda en iyi senaryo olarak yer alıyor ancak bu artış bile ciddi sorunlar yaratacak ölçüde. Environmental Justice Foundation tarafından 2009 yılında hazırlanan rapor yaklaşık 35 yıl içinde 150 milyon insanın küresel ısınma nedeniyle mülteci konumuna düşeceğini ortaya koyuyor ve 2 derecelik sıcaklık artışı deniz seviyelerinin 3 metre yükselmesine ve okyanuslarda bulunan pek çok adanın da sular altında kalmasına neden olacak. Paris'te düzenlenen anlaşmaya varılan taslağı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin de hazır bulunduğu toplantıda COP21 Başkanı ve Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius açıkladı. Konferansın ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile açıklama yapan COP21 Başkanı Fabius iddialı bir evrensel anlaşma dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ise kısa konuşmasında iklim değişikliğine çözümler şimdi masada sözlerini sarf etti ve bütün... Dünyanın çıkarını düşünürsek ulusal çıkarların daha iyi korunacağını hepimizin daha iyi anlaması gerekir diye konuştu kendisi. 22. İklim Zirvesi 7-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Fas'ın Marrakeş kentinde gerçekleştirilecek. Bakalım o zamana kadar gerekli önlemler alınacak mı? Çünkü 2 santigrat derecelik artışın deniz seviyelerinde çok önemli artışlar anlamına geleceğini söylüyor bilim adamları. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle. Esen kalın.